Yapılacağı büyük bir merak konusu. Yeşil ve barış dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle mutlu yıllar diyoruz. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi. Açık Radyo Program Destekçisi olun.